Sebe Suresi Mekki olup elli dört ayettir. Bu sureyi şerife, ihtiva ettiği konulardan biri olan ve on beşinci ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır. وَيَرَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ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 Afalem yaraw fi Onlar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 Buyurduk. وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ الشَّكُورُ O cinler, ona kaleler, heykeller,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 kul azzi Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını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 zorla getirilip azabın içine atılacaklardır. Ul inna Rabbi yubsur rizqan li men yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh. Ve ma anfaqtum min şey'in fehu yukhlifuhu De ki: Rabbim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 Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. قالوا <gülüyor> سبحانك Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz.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 Yalan mıymış, gerçek miymiş? Söyleyin bakalım. Ve İsa tetiğe onlara ayetler belli etti. "Kalan, "Mehza, "İlla, "Rajul" "I" "Yüredi" "Ayya" "Sedd" "Kum", "Yüredi" "Ayya" "Sedd" "Kum" "Ama" "Kan" "Yabûd"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 Ve yine dediler ki, bu Kur'an başka değil, sırk bir iftira. Ve yine kafirler gerçek kendilerine geldiğinde, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, dediler. Wa ma atayna min kutub ydrosuna wa ma aruslana ilehim min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 de ki rabbim hakkı gerçeği yerli yerine kor o bütün gayıkları bütün gizlileri bilir kulca'l ve ve yu'id de ki işte gerçek geldi bütün açıklığıyla ortaya çıktı yalan mesahte olansa Sönüp gitmeye mahkûmdur. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursan, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işitir, kullarına pek yakındır. Kıyamet günü o kafirler, can kaygısına düştükleri zaman bir görsen... Artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur. Ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. وَقَالُوا آمَنَّا İş işten geçtikten sonra, peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan, imanı nasıl alabilsinler? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِبُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا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 Kıyamet hakkında, gerçekten, insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler.